Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese merhaba, günaydınlar Bu hafta aslında Yıllardır e, Gündemde olan ama bir dönem e, Raf'a kalktığını, uykuya yattığını e, Düşündüğümüz ama Şimdi tekrardan önümüze gelen e, Biyo çeşitlilik, biyolojik Çeşitlilik yasa tasarısını Konuşacağız e, Aslında e, AKP iktidarlarının İktidara geldiği dönemden bu yana yasalaştırmaya çalıştığı bir konu aslında bu biyolojik çeşitlilik meselesi 2000'lerin başından bu yana peyderpey bazı yıllarda gündeme geldi özellikle gezi direnişi döneminde 2013 yılında. Çok sıcak tartışmalar yaşandı bu yasa tasarısıyla ilgili ve o dönem çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve parlamentoda yer alan bazı milletvekillerinin destekleri ve çabalarıyla yasa tasarısı geriletildi, rafa kaldırıldı. Fakat geçtiğimiz aylarda tekrar gündeme geldi ve dün itibariyle de mecliste çevre komisyonunda tekrardan görüşülmeye Başlandığı haberlerini e, görüyoruz. Şimdi bu konunun detaylarını e, konuyu yakından bilen e, e, biriyle konuşuyor olacağız. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdoğan 60 hattımızda. Günaydın e, Erdoğan Bey. Günaydın. Evet ben çok kısaca özetlemeye çalıştım. Yani aşağı yukarı herhalde 2003 gibi değil mi gündeme gelmişti bu biyolojik çeşitlilikle ilgili yasa tasarısı. Ama en çok 2013'te, 2013-2014 civarlarında çokça konuştuk ve ondan sonra da aslında bunun bir şekilde rafa kalktığını, geriletildiğini, ee, düşünüyorduk ki tekrardan döndü dolaştı önümüze geldi ee, belki bu tarihçeye sizin de bir katkınız e, olabilir onunla başlayabiliriz konuşmaya tabi yani ülkemizde doğa korumasında biyoteşitlikte gerçekten biyoteşitliğin kurumasında eksikler var ve bir kanun yani ortak yetkileri bir araya toplayan ortak olaylara bütüncüğü yaklaşan bir kanun ihtiyacı var 2000'li yılların başında da bu girişime başlandı ama katılımcı bir anlayış vardı o zaman. STK'lar, üniversiteler kamu çalışanlarının katılımıyla 2000-2006 arasında bir şey oluşmuştu. Fakat daha sonra 2010'dan sonra bu biraz katılımcılığı dışlayan İktidarın işte kendi hedefleri dolusunda şekillendirdiği bir tasarıya dönüştü. 2011-2012 hmm. yıllarında yeniden hazırlandı ve meclis çevre komisyonunda kabul edilsin dediği gibi. Hmm. Daha sonra ama yasalaşamadı muhalefet ve iktidar partisinden sağduylu insanlar devreye girince yasalaşamadı. Evet. Peki ya esas itibariyle o gün e, nelere karşı çıkılıyordu? E, bugün içinde başka bir takım değişiklikler hmm. var mı? İsterseniz biraz e, içeriğinden bahsedelim Yasat tasarısını. Şöyle... E... İçeriğine girmeden önce iktidarın hı hı. E, doğa korumaya yaklaşımını bir sorgulamak gerekiyor. Tabii. Çünkü biz bunu bakmadan buna bakmadan hı hı. içeriğini tek tek yani belki dinleyiciler açısından bile şey olabilir ama hı hı. iktidara baktığımız zaman iktidarın e, inşaat sektörüne ve ihracat sektörüne dayanan bir de ekonomi politikası var. Yani şimdi politikanın programımızın ismi de ekonomi ekoloji. Hı, evet. Şimdi o yüzden bunu baktığımız zaman ekolojik değil de ekonomik bakıyor konuya iktidar. Evet. Ve doğru. bu yani inşaat sektörü ayak atıyor bu iktidarı yani şehirleşmenin ardında aslında ormanların yok edilmesi var ormanlar yok oluyor hı hı. Yani çünkü şehirleşmede kullanılan birçok malzeme madde, çimentodan tutun demire e, alçıya e, ne varsa kuma taşa toprağa mermere hepsi ormanlardan sağlanıyor ve bu nedenle şu anda Orman Kanunu'nun 16. 17. 18. maddeleri ve 50. maddesiyle birlikte toplam 672 bin hektar orman alanı ormancılık dışı amaçlarla kullanılıyor. Hı hı. Ve bunlar 91 bin farklı tahsisle yapılmış. Yani 91 bin farklı alanda yapılmış. Yani ormanlar parça edilmiş durumda bu iktidar zamanda. Çünkü 2004'ten sonra bu hızlandı bu süreç. Hı hı. E, buna baktığınız zaman yani bir kere bir alan olarak görüyor orman. Yani orman olarak, biyoloji, biyoloji çeşitlik olarak, doğa koruma olarak değil de daha çok, yani korumaktan çok kullanmaktan, o alanı kullanmak, o alandaki değerleri, kaynakları kullanmak açısından bakıyor. Ekonomiye de yani bir Can oluyor bu şekilde ormanlar. Hatta bunun bir parçası da ihracat. İhracat rakamlarının artışına baktığımız zaman değerli taşlar olsun madenle ihracatı bunlar bu kalemleri arttırıyor. Yani gün geçtikçe çünkü bu tür tahsisleri, ormanlardaki maden tahsislerini, Hı. benzer enerji tahsislerini kolaylaştırıyor, hızlandırıyor ve ormanların hızla yok olmasına neden oluyor. Evet. Böyle bir bakışı var iktidarın ormanlara. Evet. Şimdi buna baktıktan sonra bir de Koronan alanlara nasıl bakıyor Yani bu böyle bakınca Hı -hı. genelde ormanlar böyle mi? Korunan alanlara nasıl bakıyor Şimdi bu konuda yazdığım daha önce çalışmalarımız Hazırladığım çalışmalarımız var Bir de yine yayınlandı hatta evet. e Bunlardan biri şeydi Türkiye'de korumadan kullanmaya yönelik doğa koruma politikadan Değerlendiriyoruz. Şimdi bakıyorum e, Sanal medyada da sosyal medyada da Bu deniyor yani koruma değil kullanma evet, evet bu ağırlık kazanıyor Türkiye'de şu anda. Örneğin ee, şimdi biz korunan alanlara baktığımız zaman Hepsi bir değil farklı statü yönetiliyor Aslına bakarsanız Milli parklar ayrı hı hı. tabiat koruma alanları ayrı Tabiat parkları ayrı tabiat anıları ayrı Bu kanun çerçevesinde değerlendirilen Alanlar için konuşuyorum evet. Şimdi şunu yapmış mesela e, iktidar Geçmiş dönemde e, Tabiat koruma alanları kullanım açık değil Sadece eğitim ve bilimsel amaçlı Olarak kullanılabilen ara, alanlar Tabiat hı hı. koruma alanları Ne yapmış? Buralara belli yatırımlar, milli parklarda yapılabilecek yatırımları yapabilmek için 3 tanesini milli park yapmış tabiat koruma alanında. Bunlar Yumurtalıkla Günü, İğne Ağa'da, Longoz Ormanları ve Galagölü tabiat parkları milli park yapmışlar. Ve bu içindeki dönemde örneğin hiçbir tabiat parkı yeni kurulmamış olanları da statüsü değiştirilmiş. Daha sonra Yumurtalıkla Günü mahkeme kararıyla, yöre insanların açığı davayla tekrar tabiat koruma alanına dönüşüyor. Yani şunu yapmak istiyorum, daha sıkı korunan alanlar bile koruma statüsü değiştirerek o sıkılıktan biraz daha gevşek korumaya geçirilmiş bu kitab dönemde. Hatta şu olmuş sadece bu kitab dönemde önceki dönemlerde de olmuş hmm. e, bu tür örnekler Milli Park sınırlarında daraltma olmuş. Mesela Uludağ Milli parti ilk kez sınırı daraltmış, Yani yapılaşmaya uygun olmadığı için yani e, yani daha doğrusu mevzuat buna izin vermediği için ne yapılmış? Sınırları biraz gevşetilmiş. Mesela Olimpos Bey Dağları Milli Parkı'nda bu olmuş. Hmm. Ya da tabiat parkları var. Bu iktidar döneminde 2007'de statüsü yani statü değişmedi de aslında uygulama değişti. 1983'ten 2007'ye kadar tabiat parkları toplam 20 tane 20 tane ilan edilmişti bu dönemde. Ama 2007 ile 2015 arasında 183 yeni tabiat parkı kuruldu. Yani bunlar artık koruma değil de o tabiat parklarında yapılacak işte tesisler işletme yönelik tesisler oradaki kafeteryalar oradaki işletmeler orada özel sektörü belli anlamda fayda sağlamak amacıyla yapıldığını görüyoruz yani. O açıdan baktığımız zaman şimdi önceki performansını değerlendirdiğimiz zaman iktidarın yeni hazırlayacağı bir e, koruma biyolojik çeşitliği korumayla ilgili bir ...çalışmada acaba nasıl yaklaşır diye... ...bir soru işareti uyanıyor. Evet, evet. Şimdi bu çerçevede bakabiliriz... E, ...kanuna. Hı hı. Bu kanun... ...yani bu tasarı niye geldi gündeme? Diyor ki e, sorumluluk kuruşlar arasında... ...görev yeti karmaşası var... E, ...farklı koruma kategorileri var... ...bunların birbirine uy uyumlaştırılmasını... ...sağlamak istiyoruz hı hı, diyor. Hı hı. E, diyor ki... ...tür habitat ve genetik kaynakların ...korunmasını istiyoruz diyor. Bunların bir... Tek bir kanunla korumak istilmiş... bir kanun adını vermişler... Evet. AB ile ilişkili bir şey var. Diyor ki AB'de kuş direktifi ve habitat direktifi var. Yıllarda Türkiye'de mevzuata, iç mevzuata girmemişti ama AB aday bir ülke, Türkiye. Onunla ilgili belli hükümleri bu e, tasarıya koymuşlar. Hı hı. E, ve yine dediğim gibi korunan alanlarda yönetim mesul, mesuliyetinin tek bir kuruma verilmesi gibi şeyler var. Hı hı. Bir biyolojik çişitli kuruma ağı mekanizması oluşturulması gibi şey var. Bir de kullanım önceliklerinin belirlenmesi. Yani bu korunan alanlarda hı hı. kullanım önceliklerinin belirlenmesi diye bir şey var. Bir de üstün kamu yararı diye hmm. sulandırılan, sürekli hmm. hale getirilen bir şey var. Bu hukukun Tabii. kanunun evet. çıkış amaçlarında bunlar var. Evet. Şimdi Evet buyurun. Yo yo siz devam edin. Yani e, ben aslında şunu sormak hı. istiyorum. Şimdi evet. farklı koruma kategorileri var ve bu e, kategoriler çeşitli e, bakanlıklar ve o bakanlıkların altlarındaki evet. bir takım e, kuruluşlar tarafından e, idare ediliyordu. Şimdi burada evet. bunu böyle bir tekleştirme merkezileştirme durumu var. Bu acaba e, yani bu doğa koruma açısından daha avantajlı bir, bir şey mi? E, Avrupa'da bu nasıl yapılıyor? Bunu ö, tekleştirmek, merkezileştirme başka bir takım sıkıntılara yol açar mı? Yani bu hani sizin belki dikkat çekmek istediğiniz en önemli noktalardan birisi bu mu ama yani tek elde toplamak sanki ilk duyulduğunda iyi bir şeymiş gibi algılanıyor ama bunun uygulamada başka bir takım zorlukları olabilir mi? Aslına bakarsanız öyle bir uygulamada yok. Farklı bakanlıktaki hmm. korunan alanları bir araya getirmek de yok. Şimdi ülkemizde 7,7 milyon hektarlık bir korunan alan var. Yani %10'unu kapsıyor. Bunların yani genelde dünyada ortalaması %13 gibi bir şey. Evet. E, bunlardan şu anda kalmaz söz konusu olan 2,19 milyon hektarlık bir alan. Hmm. Yani geri kalan 5,5 milyon hektarlık şeyi kapsamıyor bu ka zaten. yeni kısaları. Hmm. Yani diğer, sadece şu anda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın zaten yönettiği alanları kapsıyor. Burada da bir şey var, yan, yanılgı var. Hmm. Ee, diğer bakanlıklar yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, evet. Turizm Bakanlığı gibi şeyleri zaten kapsamıyor. Burada iki tane kanun var. Biri Milli Parklar Kanunu, diğeri de Kara Avcılığı Kanunu. Bu kanunlardan Milli Parklar Kanunu devreden çıkarılıyor. yürürlük dışı bak. Onun yerine bu kanun geliyor. Kara Avcılığı Kanunu da e, bazı maddeleri değiştiriyor. Aslına bakarsanız o iddia edildiği gibi farklı kanunlar var. Bunlar bir araya toplayan hmm. yok. Ya da farklı Bakanlıklar var, bunlar bir araya topluyoruz olayı yok. Hatta şunu söyleyeyim, Orman Öztürk İşleri Bakanlığı'nın bünyesinde orman genel müdürlüğünün yönettiği muhafaza ormanları var. Bunlar da bir çeşit korunan alanlar, onlar bile burada açık bir şekilde yok yani. Hmm. O açıdan baktığımız zaman burada bir yanılıyor. Aslında amaç öyle belirtilse de bunları tek bir çatı altında topluyoruz dense de öyle bir tek çatı altında toplamıyoruz sadece ve sadece o Milli Parklar Kanunu'nda bence... E, bu dedikleri yatırım adı altında Bu sahalarda madencilik çalışmaları Enerji çalışmaları gibi çalışmalarda Zorluklar çıkıyor İşte mahkemeler evet. var evet. E, uz Uzuyor bu süreçler O süreçleri hızlandırmak için yapılan şeyler var Yani çünkü bunu nereden Hı -hı. anlıyoruz Bunu e, tek tek maddeler üzerinde Bazı maddeleri hepsini sayamayız ama Hı -hı. Maddelere baktığımızda Bunu görebiliyoruz Mesela, Mesela 17. 17. 17. madde 17. var İzin madde. ve sayıyor Ulaşım, haberleşme, su, ishalatlı, doğalgaz, petrol, enerji, iletim hattı, altta bu teyze gölet mezarlık. İşte bunların koruma, kullanma dengesi içinde yapılabileceği söylüyor. Halbuki bunları yaptığın zaman zaten ormanları koruyamıyorsunuz. Evet. Zaten bunları mevcut orman alanlarında yapıyordunuz. Şimdi bunları korunan alanlarda belli sınırlamalar var. O sınırlamaları ortadan kaldırmak için bunları da 17 maddeye koyuyorsunuz. Burada tasar da 17. maddede, orman kanununda da benzer şey 17. maddededir zaten. 16, 17, 18. maddededir. Yani hani bahsettiğimiz 600 bin hektarlık orman dışı kullanımlar işte bu 16, 17, 18. madde orman kanunda düzen, düzenlemektedir. Yani o açıdan e, konuyu bu şekilde ele almak daha yararlı olacaktır. Örneğin şey var, e, tabiat ve Birlikçeşili Koruma Kurulu kuruluyor 11. Evet, maddede. Evet. Kurulda kimler var diye baktığımız zaman 11 kamu görevlisi var, 2 öğretim üyesi ve 2 STK temsilcisi var. Zaten yani 11 kamu görevlisi. Hmm. Ee, bunların Enerji Bakanı, Tabi işte, müsteşar, pardon, Orman ve Su İşleri Bakanı Müsteşarı Başkanlığı'nda oluşuyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan temsilciler var burada. E, zaten bizim dediğimiz bu maden ...gibi turizm gibi tesisler, ...yol, köprü gibi tesisler, ...ormanlarda yapılan tesisler, ...bu dediğimiz üç bakanlığın şeyinde... ...ühtesinde olan şeyler... ...onların talepleri de ormanlarda yeni yollar geçirmek... ...yeni köprüler yapmak... ...yeni termik santraller, yeni HES'ler kurmak... yeni, yeni maden sahaları yapmak... ...o talepleri varlar ve bu kurulda varlar... Zaten. ...peki azınlıkta olan... üniversitelerin iki öğretim üyesi ve iki STK... ...hangi STK'lar olacak acaba... Evet. ...ya da bunlar hangi üniversitede hangi hocalar olacak... Benim gibi bu konuları bu şekilde olan bir hoca Herhalde o kurulu almazlar herhalde <gülüyor> Diğer taraftan örnek vereyim Bu kurullar nasıl çalışıyor bu kurullar Ben tema adına Bartın'da bulunan Toprak Koruma Kurulu'nda bulunmuştum Hı -hı. Orada say sayın vali ne diyorsa Başkanlık vali ediyor zaten Oradaki diğer bürokrat, hepsi bürokrat İki tane dışarıdan isim var Yani üç tane var da onu saymıyorum Ticaretten örtemisi de var O da iktidar Hı -hı. ne derse onu yapan genellikle Bir Eee Odası Dostim bir de tema temsilcisi yani biz ve bir arkadaşımız yani muhalefet etmek Bir de diyorduk ve anlatmaya çalışıyorduk. Diğer bürokratları ikna etmeye çalışıyorduk ama en son geldi de vali ne diyorsa evet. diğer bürokratların dediği gibi oluyor. Biz ancak muhalefet çiğri koyabiliyoruz. Şimdi bu kurulda Hı. böyle evet. yani e, ağırlıklı olarak zaten ormanları kullanmak isteyen e, bürokratlar yani temsil bakanı, temsilcilerinin temsil ya yani kişilerden oluşuyor Hı -hı. baktığımız zaman. Evet. Ee, ee, evet, e, buyurun. yo buyurun buyurun, siz devam edin. Yani ben şimdi tabii süreyi de. Ee, için ben başlayıcı devam edelim ol doğru soru evet, soru bu olurdu, ilgili, evet bu konuyla ilgili Evet bu konuyla ilgili konuşacak çok şey var çünkü evet. şimdi tabii bu üstün kamu yararı, yararı meselesi e, son yıllarda e, sıklıkla karşımıza çıkmaya Hı. başladı Aslında tabi siz, siz de söylediniz ama bu en son gündeme gelen ve içindeki e, özellikle altı tane madde birkaç tanesinde geri adım atıldı ama özellikle mesela madenlerle ilgili e, maddeler e, plan bütçe komisyonunda kabul edildi. Herhalde o e, torba yasadaki maddelerle bu e, biyolojik çeşitlilik yasa tasarısının tekrar gündeme gelmesi arasında e, bir, e, bir bir şekilde bir bağlantı var ve özellikle orman alanlarının e, madenlere daha yani maden arama e, e, faaliyetlerine e, daha rahatlıkla açılabilmesi için herhalde e, bu yasanın Tabii. tekrar gündeme geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? Tabii tabii mesela orba yasasında şimdi meraların sanayi e, sanayiye ve diğer tesisler açılması tartışılıyor. Var oradaki tasarıda diğer şeylerde yeni haber oldu. Hı hı. E, bunun gibi orman alanlarından yapılacak tahsislerin işte kolaylaştırılması var. Bu tahsislerde mesela 10 yıl boyunca tahsis bedeli ödenmemesi gibi kolaylıklar evet. sağlanması konuşuluyor. Ya tamamen orman alanlarını, meraları ve benzer doğal Değerlerimizi Böyle yatırım amaçlı yatırım değil bunlar Yani çünkü buradaki şeydeki burada ne varsa Onu çıkarma amaçlı maden ne varsa Ya da es evet. termisanı yapma amaçlı Kullanacak olanların önü Açılıyor şunu iddia ediyorduk. Doğu Karadeniz'de yapılan yeşil yol turizm için yapılmıyor. Zaten mevcut yollar turizmi fazlasıyla karşılıyor. Orada da 7 metre içinde bir yol yapılıyor. Çünkü bu yaylalardaki madenlere ulaşmak için bu yapılıyor diye iddia ediyorduk. İşte bakıyorsunuz bunların hepsi işte mera ile ilgili değişiklikler, ormanla ilgili değişiklikler bu tür tasarlar hep ya ulaşılamayan şu anda ulaşıldı Belli yerdir ki madenlere Belli yerlerde hesler yapıldı, yapıldı. Artık ulaşılamayan yerlere ulaşmak için Düzenlemeler yapılıyor O şekilde düşünüyorum Bunun dışında mesela şimdi 13. maddeye baktığımızda bu tasarıda O diyor ki orman orman Ormanı Sunuçları Bakanı Buradaki korunan alanların oluşmasına karar verecek diyor Ama hangi korunan alan Kataförüsünde kaldığını alanın böyle bir kriter oluşturmamış. Ya yani neye göre bunu karar verecek? O kriterler yok. O kriterler olmadığı gibi 14. madde yeniden değerlendirme var. Yani şu ana kadar e, korunan alan ilan edilen sahaların yeniden değerlendirmeye alınması. Evet. Mesela bir milli farksa Milli Park statüsünden vazgeçilmesi. Bir yer Hı -hı. tabiat koruma alanıysa oradan vazgeçilmesi. E peki nasıl onun şu maddede söyledim bir seçim kriteri yok. Bunlardan neye göre vazgeçilecek? Hı -hı. O zaman 2 milyon hektardan fazla korunan alalım. Subtiktif kararlarla korunan alanlıktan çıkarılması da söz konusu. Nerede bu bahsettiğim yatırımlara bir engel var? Hükümete göre, iktidara göre. Onlar bir bakacaksınız kornal çıkarılmış olacak engel çıktığı yerlerde ve buna belediyse kurulda Biraz bir sayıda bürokratlardan oluşan kuruldu. Evet. Ve bunun yanında benzer örneği Çevre Şehircilik Bakanlığı sit alanlarında yaşandı. Burada da e, çalışmalar yapıldı. Sit kararları baktı ki ne oldu? Önemli böyle yatırım yapmak istediğim şehirleşme yapmak istedikleri bina kurmak istedikleri yerlerde sitler kaldırıldı, sit dereceleri düşürüldü, değiştirildi. Şimdi benzer uygulamalar. Bu şekilde uygulamalar. yeniden evet. değerlendirme ile birlikte burada da ormanlarda, yani alanlarda söz konusu olması mümkün. Bunun evet. gibi birçok konu gündeme gelebilir. Gelebilir, evet. Tabii şimdi öte yandan Almanya'nın Bonn kentinde iklim zirvesi devam ediyor COP23. Orada da geleneksel olarak bu German Watch ve Can Europe tarafından hazırlanan bir iklim değişikliği performans endeksi var. Türkiye'nin genelde o endekste notu son derece kırık oluyor. Yine evet. bu yıl açıklananda da Türkiye sınıfta kaldı iklim politikaları konusunda. Tabii bütün bunlar Türkiye'nin Asfalt, beton, kömür e, Petrol gibi Hem işte fosil yakıtlara dayanan Kirli enerjilere dayanan Enerji politikaları ve aynı zamanda inşaat e, odaklı e, Ekonomisinin inşaat odaklı olmasına dayanan e, Politikalar ve Dolayısıyla ortada herhangi bir iklim Politikasının olmaması da Yine e, bir kez Daha e, iklim zirvesinde Bond'a e, belgelenmiş oldu Tabi bütün bunlar Aynı zamanda bütün bu korunan alanların kullanıma açılacak olması ve bir yandan da açılıyor olması özellikle ormanlar başta olmak üzere Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da hiçbir politikasının olmadığını zaten Paris Anlaşması'nda meclisin onayından geçirmedi, yasalaştırmadı ve bir yandan da kömüre dayanan yatırımlarının devam ediyor olması Türkiye'yi böyle bir politikasızlıkla da dünyanın önünde karşı karşıya bırakıyor. Ee, bunda bir not olarak e, yine bütün bu e, uygulamalar e, paralel olarak e, bu notu da düşelim istedim. Evet e, süremizde daralıyorken belki biraz bu e, yasa tasarısıyla ilgili son bir söz olarak söylemek istediğiniz e, yani ne yapılabilir e, geriletebilir mi tekrar e, daha önce çünkü e, yapıldı bunlar. ...tecrübeler var. Tekrar geriletilebilir mi? Üzerinden belki son birkaç şeyle kapatabiliriz programımızı. Şimdi şöyle biraz önce iklim değişikliğinden bahsettiniz. Hı hı. İklim değişikliğinin önemli aktörü de ormanlar. Evet. Yani ormansızlaşma iklim değişikliği evet. artırıyor. O zaman biz de iklim değişikliğini önlemek için yapmamız gerek önemli bir şey. Orman varlığını artırmak, ormanlardaki biyoçeşitliği artırmak, orman ekosistemlerini daha güçlü hale getirmek. Şimdi bu varken Şimdi biz biliyorsunuz bakan Sayın bakan hep övünüyor biz ormanlarımızı arttırıyoruz falan e Sanıyor ki sayın bakan Yaptıkları ağaçlandırmalarla bunlar artıyor Tabii ki ağaçlandırma rakamları bir tarafa koyduğunuzda Artan miktar o değil Artmanın nedeni kırsal kesimin Kırsaldaki kesimin Kentlere göç etmesiyle kırdaki Tarım alanlarının işte meraların Bir şekilde ormana dönüşmüş olması Bunlar da kadar ölçüldükçe artıyor Ama yapılan ağaçlarında Bunun nedeni değil ama Şuna bakıyoruz. Bir çalışmamız var, yeni bir çalışmamız. Orada şu çıktı ortaya. Ee, biz ormanlarımız artıyor mu? Her yerde artmıyor. Kırsal nüfusun yoğun olduğu yerlerde artıyor. Kentsel nüfusun arttığı yerlerde ormanlar azalıyor. Aslında. Bir il düzeyinde, 81 ili karşılaştırdık. Marmara bölgesinde iki il hariç bütün illerde ormanlar azalıyor. Hmm. Şimdi diğer taraftan şuna da bakalım. Biraz önce 600 bin hektarlık ormanlık dışı yani ormanlık dışı kullanılan orman alanından bahsettik. Bunlar işte maden açılmış, taş ocağı açılmış bir şekilde orada orman kalmamış. Ama anayasa gereği buralar orman dışına çıkarılamıyor. Yani buralarda aslında orman ekosistemi kalmadı. 600 bin hektarlık bir sahada hmm. orman ekosistemi kalmadığı halde buralar hala orman olarak, kukuken olarak orman, orman görünüyor. görünüyor. Ve yani. bu anlamda bunlar eksi olarak yazmadığı için kalemlerde bir sanki ormanları arttırmış olarak görünüyor. Evet. O yüzden özellikle şehirleşen sanayileşen illerimizde Büyük orman kayıpları var hı hı. ve bu orman kayıpları dikkate almalı. Ormanlar parçalanıyor gidiyor. Şimdi oradan bu ormanlar bu şekilde yok olursa korumak amacıyla yani o, bu kanun çerçevesinde 2 milyon hektarlık bir sahadan bahsediyoruz. Evet. Ee, o ormanları da o korunan da statüsünü değiştirmeyelim. Onları en azından koruyalım elimizde kalsın. O anlamda meclisteki milletvekiline iktidar olsun muayet olsun çok görev düşüyor konuyu böyle bir şey olarak bakmasınlar. Yani daha yapıcı olarak baksınlar. Farklı setlere kulak versinler. Mesela ben bu sizle konuşurken Doğan Aytonay hocamız var. Hocam evet. da Doğan Ay Onun da bir çalışmasından Orada buna Ondan kendisine teşekkür etmek istiyorum burada. Hı hı. Onun gibi yani uzmanlar var. Bu konularda gerçekten kafa yoran insanlar var. Onlara kulak vermesiniz. Diyorum. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Önümüzdeki günlerde herhalde bu yasa tasarısını konuşmaya da devam edeceğiz. Bu hafta ekonomi ekolojinin konuğu Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Erdoğan atmıştı. Tekrar teşekkür ediyoruz Erdoğan hocaya. Bu hafta Peki. da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.